...almamız gerektiğini çok güzel ifade etmişlerdir. Hele onların bizi incitmeleri, üzmeleri, insanların yani... ...çok da dikkate alınması gereken kıymetli şeyler değildir. Çünkü insanlar kendi bakış açılarıyla, belki kendi menfaatleri paralelinde hareket ederek... ...hak etmediğimiz biçimde bizi incitebilirler. Ama bir teselliye de ihtiyaç vardır. İşte tam o noktada şöyle söylerler. Kıranlar hatırı, aşağıdımı. Ya Rabbi şad olsun, benim için namurat olsun diyenler, ver murat olsun. Anlam derindir sevgili dinleyiciler. Benim zaten bahtsız olan, mutsuz olan, hatırımı kırmaktan çekinmeyenler var ya, beni incitenler, üzenler var ya diyor, işte onlar mesut bahtiyar olsunlar. Ben murada eremeyim diye benim için bedduada bulunanlar var ya diyor, işte onlar muratlarına ermiş olsunlar. Benim mahrum kalmamı isteyenler mahrum kalmasınlar. Tabi etrafa böyle bir özge aşayı her kim kazanmış olsa, elbette çok şey kazanmıştır. Batılı mütefekkirlerin, şairlerin, zorlanarak belki ifadeye koydukları Evire çevire, söylemeye çalıştıkları, uzun cümlelerle ifade etmeye çalıştıkları şeyler, işte böyle bir iki satırla, ecdadımız arasında, hem de sıradan topluluklar içinde, elit zümre arasında değil, sıradan topluluklar, sıradan kişiler arasında günlük teati edilirdi, alınır verilirdi. Bir kimseyi gamlı görse, diğeri hemen bunu söyleyiverirdi. Kıranlar hatırını aşağıdımı ya bir şad olsun, benim için namurad olsun diyenler, permurad olsun. Sevgili dinleyiciler, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz denilmiştir. Bakışımız, gözümüzdeki gözlük, hatta ondan daha etkili, retina diyebiliriz belki, gözün ta kendisi gibidir. Eğer onda bir renk varsa, o renkte olumsuzsa maazallah artık siz her neye baksanız olumsuz görür, her neye baksanız bahtsız olursunuz. Tersi olursa da elbette öyledir. İnsanların övmelerine ve yermelerine aldırış etmemek, övdükleri zaman sevinmemek, yerdikleri zaman asla üzülmemek temel esastır. Bu hususta ilim şehrinin kapısı, hikmetin büyüğü, her sözü hikmet olan Hazreti Ali bakın ne diyor. Kendisini samimi olmayan bir tarzda yüzüne karşı öven kişiye söylediği cümle şu. Kalbindeki kadar kötü değilim ama dilindeki kadar iyi de değilim.